Beşinci ricâ Bir zaman ihtiyarlığımın mebdeinde bir inziva arzusuyla İstanbul'un Boğaz tarafındaki Yuşa tepesinde yalnızlıkla ruhum bir istirahat aradı. Bir gün o yüksek tepede daireyi ufka, etrafa baktım. Gayet hazin ve dikkatli bir levh-i zeval ve firakı ihtiyarlığın ihtariyle gördüm. Şecere-i ömrümün 45. senesi olan kırk beşinci dalındaki yüksek makamından ta hayatımın aşağı tabakalarına nazar gezdirdim. Gördüm ki o aşağıda her bir dalında, her bir senenin zarfında sevdiklerimden ve alakadarlarımdan ve tanıştıklarımdan hatsiz cenazeler var ve o firak ve iftiraktan gelen gayet dikkatli bir manevi teessürat içinde fuzuli ba gibi müfarakat eden dostları düşünerek eniğin edip. Vaslını yad eyledikçe ağlarım ta nefes var ise kuru cismimde feryat eylerim diyerek bir teselli bir nur bir rica kapısını aradım birden ahirete iman nuru imdada yetişti hiç sönmez bir nur hiç kırılmaz bir rica verdi evet ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler madem ahiret var ve madem bâkîdir ve madem dünyadan daha güzeldir, ve madem bizi yaratan zat hem hakim hem rahimdir, ihtiyarlıktan şekva ve teessüf etmemeliyiz. Bilakis ihtiyarlık iman ile ibadet içinde sinni kemale gelip vazifeyi hayattan terhis ve alemi rahmete istirahat için gitmeye bir alamet olduğu cihetle ondan memnun olmalıyız. Evet nası hadis ile nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan dört bin enbiyanın icma ve tevatür ile kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainatın halikinin kat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile i̇lmel malyakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şahadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekâi bil bedâi iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda rüy zeminde ayakta duran haddü hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini Emri kun fe yekun ile ihya edip basu badel mevtemazhar mazhar eden ve haşr ve neşrin yüzbinler numunesi olarak nebatat tayifelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nebileri haşru neşreden hadsiz bir kudret ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmet ebediye ve rızka muhtaç bütün zîruhları kemale şefkatle gayet harika bir tarzda iyaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda haddü hesaba gelmez envâ zinet ve mehasini gösteren bir rahmet-i bâkiye ve bir inâyet-i dâimenin bilbedâhe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve hâlik-i kainatın en sevdiği masnûu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alâkadar olan insandaki şedîd sarsılmaz daimi olan aşk-ı bekâ ve şevki ebediyet ve amali sermediyet bilbedaha işaret ve delaletiyle bu alemi fani'den sonra bir alemi bâkî ve bir darı âhiret ve bir darı saadet bulunduğunu o derece kat'î bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbedaha ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Haşiye Evet, sübutî bir emri ihbar etmenin kolaylığı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 Nef'i ispat etmek için bütün küreyi arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de. Cenneti ihbar edenler yüzbinler tereşşühatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat nazar. İki şahid-i sadıkın sübutuna şahadetleri kafi gelirken onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedî zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir. Ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem Kur'an hakimin bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir.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 üç-dört gurbeti birbiri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. Altıncı mektupta izah edildiği gibi, o gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir sada, bir ses dikkatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebettül etti, Dünya siyah kefenini giydi, öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılab edeceğini kalbimin kulağına söyledi. Nefsim bil mecburiye dedi. Evet, ben vatanımdan garip olduğum gibi, bu elli sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden, ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve eliyim bir gurbettir ve bu gece ve dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve eliyim bir gurbete yakınlaşıyorum ki bütün dünyadan birden müfarakat zamanı yakınlaştığını ihtiyarlık bana haber veriyor bu gurbet gurbet içinde ve bu hüzün hüzün içindeki vaziyetten, bir rica, bir nur aradım. Birden imanı billah imdada yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki, bulunduğum muzaaf vahşet, bin defa tezavuf etseydi, yine o teselli kafi gelirdi. Evet ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem rahîm bir halikımız var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar Cenabı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zihûr ibadından başka onun nuriyle, onun hesabı ile taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisanı haliyle ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet bu kainatın mevcudatı ad edince ve bu büyük kitabı alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden ve zîruhların medarı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve mat'umatı ve nimetleri adedince rahmetini gösteren deliller şahitler bize rahîm kerîm enîs ve dûd olan halikimizin sânîmizin hamimizin dergahını gösteriyorlar o dergâhta en makbul bir şefaatçı, acz ve zaaftır Ve acz ve zaafın tam zamanı da, ihtiyarlıktır. Böyle bir dergah makbul bir şefaatçı olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. Yedinci Rica Bir zaman ihtiyarlığımın başlangıcında, eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılab ettiği hengamda, Ankara'daki ehli dünya, beni eski Said zannedip oraya istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirlerinde, Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. O kal'a, tehaccür etmiş hadisatı tarihiye suretinde bana göründü. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kal'anın ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı,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 bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Haşiye, o zaman buhaleti i ruhiye, farisi bir münacat suretinde kalbe geldi, yazdım. Ankara'da Hubab Risalesinde tabedilmiştir. edilmiştir. Sa' yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken, bana mazi, pederimin ve ecdadımın benevimin nev'imin bir mezarı ekberi suretinde göründü, teselli yerine vahşet verdi. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım, gördüm ki, benim ve emsalimin ve nesle büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Sağ ile soldan tevahuş edip, hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari nazarıma, o hazır gün, yarım ölmekte, ve hareketi mezbuhanedeki ızdırab çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor. O cihetten dahi tevahhüş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına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 Derdime merhem ararken, zehir ilave etti. O cihette dahi hayır göremediğimden, ön tarafıma baktım, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki, kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp, ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebet tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler, uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı, bana noktayı istinat ve silahı müdafaa olacak cüzi bir cüz-i ihtiyari'den başka bir şey elimde yok. O hadsiz ada ve hesapsız muzır şeylere karşı tek bir silahı insani olan o cüzi ihtiyari hem nakıs, hem kısa, hem aciz, hem icadsız olduğundan kespten başka bir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir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 o altı ciyeti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar, yüz derece etseydi, yine onur onlara karşı kafi ve vafi idi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki iman o vahşetli geçmiş zamanın mezarı Ekber suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis-i ver ve bir mecmaa ahbab olduğunu, bir aynel yakîn, bir hakkal yakîn gösterdi. Hem iman, bir kabir ekber suretinde nazarı gaflete görünen gelecek zamanı, sevimli saadet saraylarında bir ziyafet rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakîn gösterdi. Hem iman, nazarı gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp. O hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafirhane-i rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Hem iman nazarı gafletle ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bi ilmel gösterdi. Hem iman kemiklerimle meptey hilkatimin toprağı ayak altında ehemiyetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı iman ile gösterdi. Hem iman nazarı gafletle arkamda hiçlikte yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırr Kur'an ile gösterdi ki, o zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise, vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, bir kısım mektubat-ı samedaniye ve sahayif-i nukuşu sübhaniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu, bir ilmel yakîn bildirdi. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri, ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil belki alemin nurun kapısıdır ve o yol ise hiçliğe ve ademistan'a değil belki vücuda nuristan'a ve saadeti ebediyeye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu hem iman o elinde pek cüzi bir kesb bulunan cüzi bir cüzi ihtiyari yerine o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayri mütenahi bir kudrete istinat etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüzi ihtiyari'nin eline bir vesika veriyor belki de iman o cüzi ihtiyari'nin elinde bir vesika oluyor hem o cüzi ihtiyari olan silahı insani gerçi zatında hem kısa hem aciz hem noksandır fakat nasıl ki bir asker cüzi kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür öyle de sırrı imanla o cüzü cüz, cüz ihtiyari Cenabı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir hem iman geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i dizginini cismin elinden alıp, kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise, cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından, pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden, daire-i hayatına dahil olduğundan, o cüz-i cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zamanı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği, ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi, nur iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyareler. Madem elhamdülillah biz ehl-i imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var.